İnne al-hamdülillah, n-ahmethu ve n-istayinhu ve min min Man illa anna abduhu rasuluh fakine xayir al-hadith kitabullah, fakine al-hadi hadi muhammed, sallallahu alaihi wasallam, وشر al-umur muhtesatı ha, vokul muhteset bid'ah, vokul bid'ah zallal, vokul zallalat in nari, ahdan allahu ve Allah bizi ve sizleri Dün akşamki sohbette de geneli toparlayan bir ifadeyle zikrettiğim gibi bizler sahip olduğumuz imkanlar ile birçok şeyi rahatlıkla kolayca elde edebiliyoruz. Bu imkanların müsaitliği elde ettiğimiz şeyi aynı nispette elde ettiğimiz kolaylık kadar aynı nispette amel etmemizi onlarla yaşamamıza fırsat vermiyor. Halbuki imkanların müsaitliği o mevzudaki mevzudaki vukufiyeti o meseleyi bilmeyi kolaylaştırdığı gibi daha çok hakkında malumat edindirdiği gibi amel etmeye fırsat vermiyor. Bu insanın samimiyetsizliğini, beceriksizliğini aynı zamanda azla yetinme duygusunun çok çok hareketli olduğu bir konumda olduğunu gösterir. Bizler toplum olarak yapı olarak eğitilme şeklimizle de devamlı asgari ile yetinme tabiatına sahip olmuşuz. Tabii ki dinde de asgari ile yetinme değil. En azından sınırdaki hatta kadar ciddi bir şekilde vakıf olmamız gerektiğini düşünürüz. Yapmış olmamız gerektiğini düşünürüz. Bunun içindir ki dinde meratibul ubudiyye dediğimiz veya meratibul ahkam dediğimiz kaideler konmuştur. Mesela bu farzdır, bu sünnettir. Farz denildiğinde terk edilmesi mümkün olmayan şeylerdir. Sünnet denildiğinde terk edebilirsiniz anlaşılıyor. Yani bunları yaparsan güzeldir. Yapmazsan da bir günahı yok. Ama farzları mutlak eda etmen gerekir. Bunun terkinde ikap var. Yani azap ve cezalandırma vardır deriz. Şimdi kişinin mükellef oluşunu, sorumluluğunu belli başlı kaidelerle sınırlarken bu sınırların tecavüz edilirliğini hafife alma noktasında yeterli bilgi verme zorundayız. Bu gibi bir taksimat farzlar eda edilir, edilme zorunda. Terkinde ikap vardır. Sünnet eda edilirse güzeldir. Ama terkinde bir ikap yoktur deriz. Azap cezalandırma yoktur dedi. Bu başta yanlıştır. Neden yanlıştır? Sünnet bizim inancımıza göre, evli sünnetin inancına göre dindeki vahyin ikinci yarısı. Kur'an'ın yanında ikinci kaynaktır. Dini bütün meselelerimizin kaynağı olarak biz bu ikiyi gösteririz. Kur'an ve sünnet. Bizim için bu ikisi tek vahiydir. Yani vahyin iki parçasıdır. Birisi Kur'an, birisi sünnettir. Burada bir hükmün mertebesi niteliğinde zikredilmesi farzın yanında vacibin ki vacip hanefilerde ancak bir geçerlilik kazanmıştır farzdan sonra. Umumun usulüne baktığınızda baktığınızda farz ve vacip aynı anlamda kullanılır. Farzdan sonraki bir mertebe değildir. Bunun pek ciddi bir sorunu yok genelde. Ama sünnet dediğinizde bir hüküm mertebesi şeklinde zikrettiğinizde burada sorun başlıyor. Bunu şöyle anlatabiliriz. Sünnet, Kur'an'ın yanında... Dinin ikinci kaynağıdır, vahyin ikinci yarısıdır. Mesela öğle namazının dört rekatlık farzını düşünün. Bizim inancımız, edamız bu yöndedir. Farz namazının yüzdelik bir orantıyla taksimatına gittiğinizde, yani farz olan öğle namazının yüz tane mesaili olduğunu düşünün. Kaynak olarak bunun yüzde kaçını Kur'an'dan buluruz? Yüzde birini ikisini bulmada dahi zorlanırız. Yüzde ikisini Kur'an'dan bulduk desek bile yüzde doksan sünnetten elde ediliyor. Mesela öğle namazının dört rekat farz oluşu sünnetle sabittir. Peki far öğle namazının edası farz da dört rekat kılmak sünnet mi dememiz gerekir? Hayır. Bunu şunu anlatmak için dedim, sünnet dinin ikinci kaynağıdır. Bir hüküm hüküm mertebesi ifade etmez bu yönüyle. Bu gibi kargaşa ki Ankara'da buna çokça şahit olursunuz, öyle bir red rüzgarı esiyor ki, adam bu sünnetin içini dolduran şeyleri İstediği gibi rahatlıkla kendi ölçüleriyle hareket ederek reddedebiliyor. Bir hadisin reddi sorulduğunda ben diyor hadisleri kabulde zorlanıyorum, sorunum var. Değiş diyor, sünneti inkar etmiyorum diyor. Sünneti kabul edip sünnetin içini dolduran hadisleri istediğiniz gibi reddederseniz bu sünnetin inkarıdır bu istikamette de birçok sorunun gelmesi göz önünde bulundurulur. Bir hadisi diyor, kabul etmeyen, reddeden hükmü nedir denildiğinde, tabi ki siz buna hüküm verirken, meseleye, meseleye vakıf değilseniz, bir duruyorsunuz. Halbuki bilen birisi, hadisin terkinin hükmünü sorana, cevaben sünnetin inkarı küfürdür demeniz gerekir. Sünnetin inkarı küfürdür demeniz gerekir. Neden? Şimdi birisi ben kitabı kabul ediyorum Kur'an'ı kastederek. Kur'an'ı kabul ediyorum ama şu ayetleri bunları kabul etmiyorum dese siz Kur'an'ı bir bütün olarak inkar etmekle ondan birkaç ayetin inkarının arasında fark görebiliyor musunuz? Hayır. Şimdi ayetler Kur'anı kitap olarak oluşturan unsurlardır. Birinin inkarı bütününün küllünün inkarı anlamındadır. Allah Azze ve Celle'nin kuran ı Kerim'de de buyurduğu gibi: "Ateüminunu bi-bağd el Kitab, ve tekfuronu bi Siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı diyorsunuz? Bu bir kısımdan maksat nedir? Bir ayette olur. Yarısını da kastedebilir. Veyahut ekserisini kastedebilir. Hiç önemli değildir. Eğer reddedilen burada vahye dayanan bir şeyse bu Allah'ın kelamını inkar niteliği taşır. Sünnet de aynen böyledir. Sünnetin içini dolduran, Allah Resulü'nden bize nakledilen hadis-i şerifler. Tabii ki biz sünnetin ve Kur'an'ın vahiyliğini konuşurken vahiyi aynı nitelikte kabul etmiyoruz hepsini. Eğer Kur'an'a dönük vahiyi ele alıyorsak, geçmişteki selefin de dediği gibi lafzen ve en vahiy olandır dediniz. Buna vahiy metlul demişler. Geçmiştekiler. Ha, bu gibi tesmiyelerin aynı anlama delalet ettiği müddetçe isimlendirmelerin aynı anlamı vurguladığı müddetçe istediğiniz kadar bu ifadeleri değiştirin. Pek önemli değildir. Tek ki aynı şeyi vurgulasın. Ama sünnet hakkındaki vahiy gündeme geldiğinde biz buna mananın Allah'tan lafzın vesulden olduğunu söyledi Buna da vahyu gayrimetlou deriz. Neden? Mana Allah'tandır. Lafız ise Resul'den. Lafsı biraz izah etme zorundayız. Çünkü Allah Resulünden gelen sünneti biz anlatırken kavli ve fiili deriz. Allah Resulü'nden kavli sözlü olarak gelen ve bir de fiili olarak gelen dediğimizde Resulün sözle bize aktarılan kısmı, Resul'den bize aktarılan eğer kavli ise mana Allah'tan lafız Resul'den deriz. Bunun için hadis ehline baktığımızda katiyetle bunların teker teker aynen nakledilmesi gerektiğini vurgularlar. Hatta eş anlama gelen buharide i̇bn Abbas'tan gelen Taharet başlığındaki rivayete baktığınızda Nebi ile Resul aynı anlama delalet etmesine rağmen Resul'ü çıkarıp Nebi diyemezsiniz. Aynı anlamda ne farkı var diyemiyorsunuz. Hatta İbn-i Mes'ud'dan gelen nakilde çokça duyduğunuz gibi i̇bn Allah Resulü diyor ki Nazarallahu vecihe Imrin semi'a nakaleti ve veaha ve addaha Kama semi'aha Benim sözümü işitip aynen ezberleyelim. Ve olduğu gibi aktaranın Allah yüzünü ararsın diye kendisinden işitilen bir şeyin aynen aktarılmasını istiyor. Aynen aktarılması iki şeyi vurgular. Vahyi olduğu gibi aktarman. İki, devamında diyor ki, rübe mübelleğin ev'a minessami ev'a minessami olur ki aktarılan sözün aktarıldığı, ulaştırıldığı kişi onu aktarandan daha güçlü ezber sahibi fakir anlayışlıdır diyor. Bu neyi gösterir? Aktaran olduğu gibi aktarmalı. Bu sorumluluğu atınca bunun anlamadığını, kendisinin anlamadığını aktardığı kişi rahatlıkla anlayabilir. Daha farklı şeyler anlayabilir. Onun anlamadığı şeyler anlayabilir. Onun için Resul'den sözlü gelen şeylerden mana Allah'tan Lafı ondan deriz. Ama fiili olarak onda sudur eden şeyler birçok ibadette de olduğu gibi mesela namazda diyor ki sallu kema raeetumun yusalle. Veya huz menafikekum anni. Namazı beni kılar nasıl kılardınız öylece kılın. Veya hac menseklerinizi benden alın diyor. Sahabe de ne yapıyor? Allah Resulü'nü böyle yaparken gördük. Heh, böyle yapardı, böyle yapardı diye. Bu da neyi gösteriyor? Mana Allah'tan olduğu gibi gelmesine rağmen buradaki cümle terkibi sahabeden oluyor. Sahabe bazen bunları eş anlamlı kelimelerle zikredebiliyor. Aynı manaya delalet ettiği müddetçe bunun hiçbir önemi yoktur. ki aynı manaya delalet etsin diyoruz. Bu gösteriyor ki sünnet bir ahkam hüküm mertebesi değil. Dindeki ikinci kaynağın birisidir, birincisidir. İki kaynağın birisidir. O zaman sünneti kabul etme şu noktada da bir izah gerekirse Kur'an lafzan, zikir adı altında dinin muhafaza edileceği söylenmiştir. Zikri bizimdir. Ve onu muhafaza edecek olan da biziz. Hemen biz bu anlamda sadece Kur'an'ın zikredildiğini düşünürüz. Kur'an'ın korunduğunu düşünürüz. Bu anlamdan çıkardığımızda sünnetin korunmadığı söylenir. İnkarcıları tarafından. Halbuki Kur'an'ın korunması lafzen bir aynihi zikredilmiyor. Kitap Kur'an denilerek doğrudan doğruya kitaba delalet eden kelimelerle zikredilmiyor. Zikri biz indirdik diyor ve onu da koruyacak, muhafaza eden biziz diyor. Buradaki zikir Kur'an ve sünneti beraber içerir. Bu dini koruyacak olan da biziz diyor. Burada misal Suresi'ndeki ayeti kerimeyi ele aldığınızda göreceğiniz şu. Allahu Celle, Kur'an-ı Kerim'de yukarıyı zikrettikten sonra altta diyor ki: "Fe intenâza'tum fi şey'in" ferduhu ilallahi ve'rresul. İn kuntum tu'minuna billahi ve'l-yevmil ahir. <gülüyor> Dalika hayrun ve ahsanu Siz herhangi bir şeyde münazaaa ettiğinizde ihtilafa düştüğünüzde, çekiştiğinizde herhangi bir şey fi şeyin nekrelidir. Herhangi bir şeyde. Tabii ki bundan asıl maksadın dinde herhangi bir şeyde çekiştiğinizde, münaza ettiğinizde, ihtilaf ettiğinizde, o ihtilaf ettiğiniz şeyi, neyse, meseleyi, eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'a ve Resulüne havale Burada, Allah'a havale etmenin, Kur'an'ı kastettiğini anlıyoruz. Hiçbir zamanda bu insanlarla bir çekişmeye düşmüyoruz. İkinci kısma geçtiğimizde aynı usul ile hareket edilerek ona bir anlam yüklenilmesi gerekmesine rağmen bazen bunda yalpalayanlara biz geri dönüp buradaki Allah'a havale etmenin Kur'an'a havale etmek olduğunu nasıl anladın? Orada da aynı usulü kullanma zorundasın. Buradaki anlam da Resulüne havale etme, sünnete havale etme anlamıdır. Eğer bir namazı öğrenmek istiyorsanız, eğer dört rekatlık öğle namazının farzını yüzde iki olarak Kur'an'da dahi bulmaktan acizseniz, yüzde ikisini havale ettiğinizi düşünün, yüzde doksan sekisi sünnete havale et. Eğer sünnetin korunmasında, yani eşit dinin korunmasında, ki gördüğünüz gibi dinin ekserisi sünnette geliyor açılımı. Yüzde ikisini Kur'an'da bulmada zorlanıyoruz. Ben hasreten müşahhas olsun ile öğle namazını örnek verdim. Bütün namazı örnek verebiliriz. Beş vakit namazı. Her birinin yüzlük mesailinde ikisini Kur'an'da bulmada zorlanırız. %98'ini sünnette buluyoruz. Dinin korunan kısmı %2'liği midir o zaman? %100'lüğü müdür? Bunu hemen Allah Kur'an'ı indiren biziz, onu koruyan biziz derken, e, e, zikri biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz derken, burada kasıt Kur'an değil, dindir. Çünkü Kur'an'ı kastedersen %2'si korunmuştur, %98'i korunmamıştır anlamı çıkar herhangi bir meselede ihtilaf ettiğinizde Allah'a ve Resulüne havale edin derken ikinci kısım olan Resul'a havale ki bu da sünnete müracaat o zaman sübutunda şüphe ve tereddüt olan bir şeye Allah'ın bizi salık vermesi yani ona gidin deyip ona havale ettirmesi Allah göstermesin anlamsız olur ve bu Allah'a itham niteliği taşır. Sonra sünnetin sübutunda, tereddütler yani sünnetin Allah Resulüne nispetinde, onun dediğinin nispetinde şüpheler vardır diyerek işi buradan almak. Aslında iş buradan alınıyor ama buradan başlamıyor. Bu menheç üzere giden herkesin bakın menheci mutezili menheçtir. İstisnasız mutezili menheçtir. Ehl-i sünnetin dışında gördüğü bir topluluktur. Onlar bırak sünnetin sübutunda şek iddia etmeleri vahiy için bile denilir ki Kur'an'ın lafızlarının sübutu katidir. Yani lafızların vahiy olduğunda şüphe tereddüt yoktur. Ama lafızların delalet ettiği mana ise zannidir. Evet diyorlar. Bu ne anlama taşır? Lafızlarının sübutunun katili şüphe yok. Ama lafızların delalet ettiği mananın delalet <gülüyor> <gülüyor> lafızların delalet ettiği mana <gülüyor> kat'i değilse, ise o zaman istediği gibi herkes buna bunları anlar. İstediği ayeti istediği gibi anlar, anlamı çıkar. Neden? Burada sünneti saf dışı edebilmenin gayreti yattır. Herkesin istediği gibi Kur'anla oynayabilmesi için veyahut istediği düşüncesine Kur'anı ham madde olarak kullanabilmesi için. Ve buna da bazı sözleri ele aldığınızda Ayşe'e gidiliyor, Ömer'e gidiliyor. Ömer, radıyallahu anh'ın dediği gibi bize Kur'an yeter diyor. Evet. Lafzın telefuzunda bunların dediği gibi bir anlam taşır. Doğru. Mu? Bize Kur'an yeter diyorlar. Ama iki tarafa bakın. O laf bu lafzin muhteviyatını, içeriğini olduğu gibi aynı şekilde doldurmuyorlar. Ha, Ayşe Ömer'in Ayşe <gülüyor> Radıyallahu Anha'nın bu sözlerini aldığında Kur'an bize yeter. Az önceki okuduğum ayeti ele alırsanız tabi Kur'an yeter. Kur'an bana herhangi bir mesele de ihtilaf ettiğinde başını anlatmadım, münazığa ettiğimizde Allah'a ve Resul'una havale edin Kur'an yetiyor bize. Resul'una havale edin derken bir namazın yüzde doksan sekizini onay oluyor. Yüzde ikisi burada kalıyor. Ömer, Aişe, sahabe Kur'an'ın içini böyle dolduruyordu. Bunlar ise Kur'an bize yeter derken sünneti saf dışı etmek için bunu kullanıyorlar. İhtiyaç yoktur diyor. Bunun dışındakine. Bazen kullanılan söz hak olur. Kaide doğrudur. Ama kullanıldığı ortam, kullanıldığı mesele ve zaman o sözü tam aksine anlattırabilir. Aynen daha önce de çokça örnek verdiğim gibi mesela bu bizim 28 Şubat sürecinden sonra bir başörtü meselesi gündeme geldiğinde mesela ilim ehli bilinen bir cemaatin başında bulunan birisi başörtüsü teferruattan dedi. Bu söz şeran doğru diyoruz değil mi? Usule göre doğru tesettürün, imanın yanındaki yerine, teferruattır. Bu söz doğru olmasına rağmen, söylenildiği ortam, bu lafı dürüst anlayabilecek bir ortam değildi. Şartlar da böyle değildi. Sistemin baskısıyla 500 çocuk başına açtıysa, bu sözde 5000 çocuk baş açtı. Neden? Neden? Bu söz başınızı açabilirsiniz anlamını getirdi. Onun için Ömer'in, Aişe'nin, radıyallahu anh'ın ve sahabeden bir başka birisinin Kur'an bize yeter dediğinde bunun içini nasıl doldurduklarına iyi bakmak gerekir. Evet, yani. ha, onların doldurduğu başka bunlarınki başka. Bunların ki başka. Biz deriz? Kur'an bize yeterli. Ben bunu bu ortamda desem, ekseriyetle bu sözü biraz daha yaysam nasıl anlaşılır? Ebu Said'de de sorun var. Kur'an'la yetiniriz demek istedi. Böyle anlaşılır bakın. Bu böyle anlaşılır. Ee, bunu mutlak duydunuz. Seydişehir'de Emine Şenlikoğlu'nun bir sohbeti vardı. Ee, Recep rahatsızdı. Onları eşimle beraber ben götürdüm oraya. Bıraktım gittim. Geri geri almaya geldiğimde aldım gidiyoruz. Hocam biliyor musunuz bana bugün ne dediler dedi. Ne dediler dedim. Ya senin Ebu Said de işin ne abla dediler. Neden dedim diyor. Bu adam hadisin karıcısın. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Demiştir>. Emine'ye. <Gülüyor> Emine diyor ki kendisi Karadeniz'den ama eşi bir moral olduğu için oha diyor. Bu adam olmasaydı ben hadisin kâğıtcısı olurdum diyor. Şimdi toplum kullanılan kelimeleri zaten konuşan hangi maksatla kullandığını bilmiyor. Muhatabına bunu anlatamıyor. Muhatap da onu o ortamda revaçta olan sözler neyse hemen o anlama çekiyor. Bu, bunu böyle anlıyor istediği gibi anlıyor. Bunun içindir ki usulde biz devamlı zikrederiz. E, bilinen bir kaide de denilir ki ilim ehli katyefle, muhtemel anlamlı söz söyleyemez. Bunun aslını Kur'an'a dayandırır. İza el ihtimalu batalan istidlal. Bir nas'ın anlaşılmasında ihtimallik varsa, böyle de olur, böyle de anlaşılır gibi bir şey varsa onunla istidlal edinilmez. Yani delil getirilmez ondan. Ne demek? Lafızların sübutu, yani sübutu kat'idir. Ama lafızların delalet ettiği mananın sübutu zammidir. Şimdi lafızların dedi mi? Kur'an'ın ayetlerinin lafızlarının Allah'tan olduğu vahiy olduğunda şüphe yok. Ama o lafızların delalet ettiği mananın evet. şubutu kakat i değil zannı. Yani, öyle biz. de anlaşılır, böyle de anlaşılır. Ha. Vaka olarak Kur'an'ın insanlar tarafından öyle de böyle de anlaşıldı. Doğru mu? Evet. Ben böyle anladım diyor. Şimdi çıkıyor. O da diyor ki ben böyle anladım diyor. <gülüyor> o zaman herkesin anlayışına saygı duymamız gerekir gibi bir söz atılıyor. Herkes istediği gibi anlayabilir diyor. Hatta bunu Kur'an'ın alemi cihan şumullülüğünü ispat için kullanıyor. Genişliğin hükümlerin genişliğini isteyen istediği gibi uygulayabilir nitelikte anlıyor bunu şimdi. Ama bakın bu aksine Kur'an'a iman, Kur'an'la ameli değil, Kur'an'ı ham madde olarak Düşüncelerine, sözlerine kullanmaktan kaynaklanın. Kur'an'ı ham madde niteliğinde el alıyorlar. Ne yapıyor? İmal etmek istediği düşünceye, söze bir ayet okuyor. Belki harfte müştereklik var. Yazı stilinde müştereklik var. Renkte müştereklik var. Bu benim dediğimin ispatı deyip onu sürüyor. Onu ileri sürüyor. Halbuki Allahü Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği gibi e, ki bunu da çokça duydunuz اَفَلَا kuran الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Onlar Kur'an'ı tedbir etmiyorlar. <gülüyor> düşünmüyorlar mı? Düşünme, tefekkürün karşılığı olur Türkçe. Düşünme, tedebbürün karşılığı değil tamamen. Müşterek bir anlamı var. Ama tedebbür, arka planlı da düşünerek, daha derinlemesine düşünerek onu ele almadır. Bizde taakkulu, tefekkürü, tedebbürü hep eş anlamdaymış gibi Düşünce şeklinde Türkçe'ye aktarırız. Yani müşterek bir anlamı var. Onlar Kur'an'ı tedbir etmiyorlar mı? Daha derinlemesine düşünmüyorlar, akletmiyorlar mı? Eğer Kur'an Allah'tan gayrından olsaydı. Eğer Kur'an Allah'tan gayrından olsaydı. Allah'tan gayrından olma ne anlama gelir? Ya başka birisi. Şimdi Allah Halıksa gayrı ne? Mahluk. mahluk. Mahluk sözü olsaydı çok ihtilaf Mahlukattan maksat bütün mahlukat değil. İnsanı kastediyor. Eğer Kur'an Allah sözü değil beşer sözü olsaydı ancak onda le fi ihtilafan ketira. O zaman onda çelişkili, birbirine tezatlı hükümler diyor. Ne anlama geliyor şimdi bu? Bunu açın. Hangi meale açarsanız alın. Açın. Kim onu Türkçe'ye aktardıysa aktarsın. Aynen böyle aktardığını görürsünüz. Bu gibi temel kaideyi oluşturan ayetlere baktığınızda ana diliniz aktarıldığı şekliyle de alın. Hiçbir çelişki yoktur ha. Hiç kimse bunu yanlış tercih etmez. Buradaki noksanlık düşürmemektir. Bunun için Kur'an'ı anlama menücünde zikrettiğimiz gibi Kur'an'dan anladığınız bazı ayetler, anlayabileceğiniz bazı ayetler başka ayetlerin de anlaşılmasını sağlar. Katiyetle Türkçe'de olsa, ana dilinizde de olsa Kur'an okumaktan geri durmayın. Bu gibi ayetleri anlarsanız, Tek ki düşünün. Eğer Kur'an Allah'tan gayrından beşer sözü olsaydı o zaman onda birbirine çelişkili hükümler bulurdunuz. Bu gösteriyor ki Kur'an katiyetle ihtilafın kaynağı değildir. Bunu kafaya düşünmüyorlar mı? Akletmiyorlar mı bunu? Hani o vahiy Allah kelamıydı? Beşer sözü değil. Şimdi bu ne anlama gelir? Sen lafzen Kur'an Allah kelamı diyeceksin. Herkes istediği gibi anlayabilir deyip ona ihtilap nispet edeceksin. Sen lisanen Kur'an'ın vahiy olduğunu itiraf etmene rağmen tatbik olarak Kur'an'ın beşer kelamı olduğunu ima ediyorsun en azından. Nasıl lafzen Kur'an vahiyse ihtilafa katiyetle kaynak gösterilir. Hiçbir kimse bu ihtilafın Kur'an'dan kaynaklandığını iddia edemez. Ama bir bakıyorsunuz ki geçmişe bir ayet ele alınıyor. Birisi farklı bir hüküm çıkarıyor, birisi farklı. Hem de birbirine o kadar zıt ki birisinin helal dediğine birisi haram, haram. Birisinin geçerli dediğine birisi geçersiz diyebiliyor. Onlar Kur'an'ı tedbir etmiyorlar mı? Akletmiyorlar mı? Ha, akletmek bu. Kur'an hiçbir ihtilafa kaynak olmadığı gibi hiç kimse de ihtilafını kendi kısır anlayışını, yanlış anlayışını Kur'an'a nispet edemez. İşte Kur'an Kur'an bize yeterli denildiğinde buradan hareketle ne anlam yüklüyorlar? Kur'an'ı hammet, ham madde olarak rahatlıkla kullanabilmeleri için Adam tutuyor. Bana soruyorsunuz bir mesele hakkında. Ben bir ayet okuyorum. Bunun delili budur diyorum. Ha Ebu Said bu mesele için bak bir ayet okudu. Onun en azından kendi dilimizdeki ana dinimizdeki anlamına gidip bir bakma zahmetinde de bulunuyoruz. Ayet okudu ya diyoruz. Aynı mesele hakkında başka birisine soruyorsunuz. Ya aynı ayeti ya da başka bir ayet okuyarak buna zıt bir fetva veriyor. İkisi de ayeti kullanıyor. Ama çelişki. Az önceki ana dilinizde de okusanız anlayabileceğiniz delikteki ayetle neyi anlamanız gerekir? Bu çelişkinin Kur'an'a nispeti mümkün değil. Kur'an hiçbir ihtilafın kaynağı değil. Bunun birisi veya ikisinden birisi yanlış. Burada ne yapmanız gerektiğini anlıyorsunuz? <gülüyor> bir başka bir başkasına da sormanız gerektiğini. Ha, bizdeki oturan kültürle tek abi, tek efendi, tek hazret, tek hoca başkası yok. <gülüyor> tek abi, tek hoca, tek efendi, tek şeyh başka yok. Bir ikincisine sorma kapısını kapatmış. Hatta o kadar da ileri gidiyor ki tasavvufta bunu bilirsiniz. Bir şeyhin müntesi olan başka bir şeyhe giderse peyzaramaz. Kendisinin dersinden bir başkasına gittiğini görsün aforoz eder. Nereye gitti? Evet. Halbuki Kur'an'ın menheci bize bir ikinciye sormayı da salık veriyor. Çünkü ortada bir sorun var. Sen bunun tezat olmasından anlayabildiğin yeri anladın. O ayetle ana dilinde Kur'an hiçbir ihtilafa kaynak değildir diyorsun. Hiçbir kimse de ihtilafını ona nispet edemez diyorsun. Ama aynı ayete dayandırılarak iki hükmü mü söylüyorlar sana? Ya Kur'an'dan başka bir ayeti gündeme getirerek. Bunu şimdi ikisine de hak dersen biz diyoruz ya o da hak, bu da hak. Ne olur? Çeşmeden su içmiş. Tezatı hak dedin demen çıkar ortaya. Kur'an'ın Allah kelamı olmasını itham etme. Dün demek düşü Akle etsene ya. Düşün diyor. Düşünmüyorlar mı? Kur'an Allah'tan gayrından olsaydı ancak böyle çelişkiler olurdu. Demek ki din adına bize sunulan ihtilafların kaynağı Kur'an değil. Ona beşer düşüncesinin karışmasından kaynaklanıyor. Öyle veya böyle bir beşer düşüncesi girmiştir oraya. Akımı ne olursa olsun burada bir kayma vardır. Kur'an'ı bilerek bilmeden bir tarif gayreti vardır. Bu aslından uzaklaştırma niteliği taşır. Onun için Kur'an'ı tecil kastı ile takdis kastı ile Kur'an'ın bir ayetinin 50 anlamı vardır sözü kaş yaparken göz çıkarma niteliği taşır ciddi büyükleme, ululama takdis etme evet. Kur'an'ı yani takdis etmenin tatbikinle uyum sağlaması gerekir. Bunu anladınız mı? Evet. Sözlü bazı hareketlerinizle Kur'an'ı takdis etme Halbuki Kur'an'ın takdise ihtiyacı yoktur. Zaten kendisi bizatihi mukaddes benim takdis etmemle o kutsallaşmıyor. Onun böyle bir takdise ihtiyacı yok. Ama bizim sözlü ki bizim toplumumuzda gelenekten bir taşı bile biz tak takdis eder kutsallaştırır. acı bile takdis eder kutsallaştırır. İnsanı bile takdis eder biz kutsallaştırabiliriz. Evet, Kur'an zaten mukaddes. Buna ihtiyacı yok. Ne yapıyoruz? Öpüp başımıza koruruz güzel bir kumaştan dantelli kılıf yaparız duvara atarız, belden aşağı indirmeyi dikkat ederiz buna ama Kur'an'ın niçinleri ayaklar altındadır. Eğer Kur'an'ı lafsen bazı hareketlerimizle takdis edip de ona ihtilafı nispet edersek onun beşer kelamı olduğunu iddia anlamına taşır. Bence ona beşer kelamını nispeti, beşer kelamı seviyesine indirip onu böyle aptalca ikisi de haktır diye bir iddiada bulunmaktansa ben anlamadım. Bunu anlayamadım. Git bir bilene sor. Daha hayırlı değil mi? Evet. Bu ikinci, üçüncü, dördüncü ilim ehline ve ihtiyacı gündeme getirir. Anlatması gerekir. O zaman tekrar geriye döndüğümüzde şunu iyi bilmeliyiz ki Kur'an'a iman bütünüyle ayetleri içerir. Sünnete iman bütünüyle Allah Resulü'ne nispeti sahih olan sözleri içerir. Geçmişteki vahiylerin korunmadığı söylemiyle değil de Allah onlar için böyle bir şeyi tekeffül etmemiş. İnsanların tarif edişi, imtihan edilerek imtana kaybederek devamlı bahi tarif etmeleri günlerine gelmiş. Ama İslam dinine gelince az önceki zikrettiğim ayet zikri biz indirdik onu koruyacak da biziz sözü, sözünü Kur'an'ın tarifine fırsat vermiyoruz deyince tecemüd etmiş donmuş bir koruma değil bu veyahut geçmişteki ümmetlerde olduğu gibi lafzen değiştirilmesi değildir. Tahrifi anlatırken ehli sünnet âlimlere tahrip lafzen ve manaen olur. Biz de lafza müsaade edilmemiş bu doğru. Hatta mealde biz öyle bir şey geleneksel şeye sahip olmuşuz ki Arap metni bu sayfasında verirsek Türkçesini yanında veririz. Hoş, acem bir topluluğuz. Hiç kimse buradaki ayet burada aynen aktarılmış gibi aktarılmış mıdır diye bir araştırma yapmıyoruz ama o küsürün önünde. Ha, bir bütünüyle araştırma yapamıyorsanız devamlı da örnekler verdiğim gibi en azından bazı kelimeleri yakalayın. Bizim toplumumuzda ekseriyetle eş anlamlı kullanılan. Bakın Arapça metnine diyelim ki bir rab geçiyor. Bir tağut geçiyor. Bir ilah geçiyor. Tematil geçiyor. Cip geçiyor. Ne kaldı başka? Ha, bunların hepsini aynı anlamda tercüme ettiklerini görürsünüz siz. Allah'tan gayri ilah edindiler, putlar edindiler. Allah'tan gayri sanemleri vardı, putlar edindiler. Hepsini putlar diye aktarırlar. Siz bakın orada metinde ilah varsa o zaman buradaki geçen ayette ilah hangi konumda geçiyor, nasıl geçiyor buna bakın. Allah diyor ki İsa Aleyhisselam'a <gülüyor> Sen mi dedin onlara ananı ve seni Allah'tan gayrı ilah edilmeleri için? Hristiyanlar İsa Aleyhisselam ile anası Meryem'i ilah dindiler mi? Evet, evet. Onlar putlar mı dindiler? Hayır. Ha? İsa Aleyhisselam demedi bunu diyor zaten. Ey Rabbim bunu benim deyip demediğimi sen en iyi bilensin. Kavram yani, karraçasına gidiyor. En iyi bilensin diyor. Ha? Firavun da dedi. Benden gayri ilah mı dindiniz dedi. Bu kelimeleri önce yakalayın. Bakın nasıl tercüme edilmiş. Sonra geçtiği yere bakın. Sihirbazlara dediği gibi benden gayrı ilah mı edindiniz sözüyle. İsa sen mi dedin onlara ananın ve seni ilah edilmelerini? Anlarsınız ki bu kelime aynı anlamda kullanılmıyor. Burada. En azından bakın bu bir tariftir. Mekkelere de diyorlar onlar Allah'tan gayrı ilahlar edindi. Doğru mu? Putlar edindiler diye tercüme ederiz. Ama yanlış. Mekke'liler Allah'tan gayrı ilahlar edindiler mi? Evet. Kimleri edindiler? Salih. Lat, Menat, Uzza. Değil mi? O bunları edindiler. Onlar kimlerdi? Bukhari'ye baktığınız zaman salih kimselerdi. Demek ki Mekkeler putları edinmemişler, ilahlar edinmişler. O ilahlar kimlermiş? Dedeleri zamanında yaşayıp yaşayan salih kimselermiş. Doğru mu? türbeler gibi Ha, salih kimselermiş. Peki onlara bir de ibadet etmişler. Allah'tan gayrı ilahlar edinmişler, putlar edinmişler diyor ve ibadet ettiler. Onların önünde ruku sejdem etmişler eğer onlara ibadet etmişler dediğimi ettiler. Dediğimizde biz Türkçe bunu böyle anlatırsak onların önünde rükû secde ettiklerini biz anlıyoruz. Bu toplum böyle anlıyor ondan. Halbuki kaç onların önünde ne rükû ettiler ne de secde ettiler. Adib-i Hatim'in rivayetinde de aktardığımız gibi Adib-i Hatim Allah Resulü'nün huzuruna çıkınca boynunda boynunda altın bir salip haç vardı diyor. Adi buna at dedi diyor, attım. Sonra bana diyor, töbe suresindeki ayet okudalar Allah Resulü. hazu, ahbarum ve ruhbanum erbemindon illah. Yahudiler kamlarını, Hristiyanlar ruhbanlarını Allah'tan gayrı taplar edindiler diyor. Adi diyor ki e Allah'ın rüfülü biz onlara ibadet ki diyor. Tabi kendilerine ibadete, rükuya, secdeye çağırtılardı. Yapmazdınız zaten diyor. Ama onlar Allah'ın haram ettiğini helal. Helal ettiklerini haram ederlerken aynen kabul etmiyor muydunuz? Evet. İşte bu Allah'tan gayrı raf diyor. Hiçbir zaman onlar bunlar bizim Rab'larımız demediler sözde. Ama yaptıkları iş raf Allah'tan gayrı raf edilme o zaman Kur'an'daki en azından bu eş anlamlı kullanılan kelimelere baksanız, bunu bu gibi genel derslerde alsanız, <gülüyor> fıtrat, iman, İslam, akide, tevhid, din, bunlar da hep aynı eş anlamlı gibi kullanılan kelimeler olarak bizim gündemimize giriyor. Esas tahrifin büyüğü bakın, burada işte. <gülüyor> Hristiyanlar, Yahudiler belki bir yere kadar kitaplarının tahrif edilmesine sebep, bazı şeylerin edasında mazur görülebilirler. Ama Ali Şevkani'nin dediği gibi, her şeye rağmen Tevrat ve İncil bu denli lafden tahrif edilmesine rağmen torunlu tutulacakları şeyler var orada diyor. Ama bizim hangi mazeretimiz var? ...bütün bunların önündeki tek engel ilim ehlidir. Kendisinden başka hoca dinilmesini istemiyor. Kendisinden başka abi edinilmesini istemiyor. Tek o var onun dersinden başkasına gitmeyin ha. O her şeyi bitirmiş Falana ihtiyacımız kalmamış diyor. O da bir başkasına ihtiyaç kalmamış diyor. Hiçbir ilim ehlinin seviyesi ne olursa olsun ki ben ilim eliyim dediği görülmemiştir... Ben her şeyi bitirdim dediği görülmemiştim. Ölene kadar ben iyi bir talebe olmaya çalışıyorum demişti. Bunların hepsi yıkılmış tek abi her şey onda. Bitirdiğinizde şu farklılıkları, bir esas tehlikeli tarifi, Mahsud görünmeyeceğimiz bu tarif Hristiyanların tarifinden daha tehlikeli. O zaman Kur'an sünnet dediğinizde Allah'a versinle iman ettiğimizi söylediğimizde, bu sözlerin bir hakikati. Her kelimenin bir hakikati var. <gülüyor> Her hakikatin de bir muhteviyatı var içeriği. Seni ilzam edici bir yönü var. Doğru mu? Evet. Doğru. Ha, en azından en azından biz Mekkeliler kadar "La ilaha illallah" derken ne dediğimizi anlamamız gerekmez mi? Ama herkese sorun, herkesin toptan bildiği asıl nedir? Allah'tan başka ilah yoktur derken, la ilahe illallah derken, Allah'tan başka ilah yoktur der geçeriz. Bunu bize ezberlettirmeleri, bunun anlamını bize öğretmiş gibi onları rahatlatıyor. Halbuki hiç kimse bunun anlamını bilmiyor. Bakın. Tatbikindeki anlamını bilmiyor. Ezbere doğru söylüyor, Allah'tan başka ilah yoktur diyor ama, bunu bize ortamdaki öğretme stiliyle Allah'tan başka Allah yoktur tipinde anlatıyorlar. Allah'tan başka Allah yoktur dedin mi de zaten şirk koşmamışındır, tevhideyli. Bakıyorsunuz Mekkerler aynı şeyden muahaze edilmiş, şirkle ile itham ediliyor, bizimkiler paşa paşa Müslüman olduklarını söylüyorlar. Aynı şeyi tersine getirip örnek alsan, Hatça gitmiş, Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor. Ebu Cehili ben size tanıtırsam acem mi diye tanıtmaya başlarım. Kaç kere aceptini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Namaz kıldığını biliyor muydunuz? Oruç tuttuğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Ömre yaptığını biliyor musunuz? Aha Ebu Cehil de acemiydi. Fark ne? Sözlerin telaffuzunda değil. <gülüyor> Okey, o, oradaki geçen kelimelerin bir hakikatı var her hakikatin de seni ilzam edici bir yanı var. Allah'tan başka ilah yoktur dediğinde Allah'tan başka Allah değil. Açın Kur'an'ı ana dilinize tercüme edildiği şekliyle helak olan hiçbir toplum İbrahim ile Musa aleyhisselamın davetini ayırdıktan sonra o da inadan. Bakın Firavun'a. Firavun'un inkarı cühudidir yakine değildir bakın çünkü Musa Aleyhisselam diyor Lakin alim tamam enzela hâ ulây illa sen bütün bunları alemler Rabbini indirdiğini çok iyi biliyorsun diyor hani boğulurken de diyor ya ben Musa'nın de ben İsrail'in Rabbine inandım diyor Firavun'un inkarı inad inadide cühudide değil yani kalbi devrede değil tabi inadına Ha, bunları çıkarın. Hiçbir ümmet haşa Allah'tan başka Allah vardır diye küfre düşmemiştir. Bakın Kur'an'a. Allah'tan başka ilah edinerek küfre düşmüştür. Bunu anladınız mı? Evet. Bunu Kur'an'da okursunuz. Sünnet bunu açıkla. Sahabe bunu yaşamıştır. Evet. Ve size de olduğu gibi Kur'an'dan öğrendiklerini sünnetten elde ettikleri açıklamayı ve yaşamlarındaki tatbikleri, tasvip gören tatbikleri, bunu anladınız mı? Çünkü Kur'an'ı öğrenip, sünnetten açıklamayı alıp, Resul'ün huzurunda, ondan onun tarafından eğitilen insanların huzurunda yaşamışlardır. Tasvip gören yaşantı derken biz buna diyoruz. Ve sonra da kendilerinden sonraki nesillere bunu aktarmışlardır. O zaman, Kur'an dediğimizde, sünnet dediğimizde bakın, Bazen tereddütleri, teşvişleri, demin firavuna kullandığım sözde de daha önce duyduğunuz gibi hiçbir zaman küfür yakeni değildir. Hiçbir kafir küfrünü ispat edemez. Devamlı küfrünü şüphe, tereddüt, teşvişle sunar insanlara. Bu kemikler toz toprak olduktan sonra bir tekrar dirilecek böyle yaklaşır. Aynı minbar üzere giden, çizgide giden, bidat evine de bakın, Devamlı tereddüt ve şüphele küfürlerini ve bid'atlarını şüphe ve tereddütten sunarlar size. Evet. Ama iman, ispat ister, etmiknan ister evet. ve yakın ister iman. Evet. Yani ister. O zaman bir başkasına, ilim ehline bilene ihtiyaç var. O zaman Kur'an'la yetinme yanlışınmalı. Allah'a iman ettiğini söyleyen Resul'e iman ettiğini derken bunu iyi anlamalıdır. Resul'e iman ne anlama gelir? iyi yakalamalı zorundadır. Ve hiçbir küfrü de teşvişi, bidatı göründüğü şekliyle düşünmek. Bunu daha önce de örnek verdiğim gibi. Siz şuraya bana sayfaları dolu bir kağıt mı verdin? Şöyle bir dosdoğru çizgi düşünün. Allah Resulü dedi gibi işte ve enhaza sıratı müstakime. Ayetü'l benim işte dost doğru yolum bu. Bu doğru yolun şurada başlangıçta milimetrik şöyle bir açı düşünün. Milimetrik bir açı sağa doğru. Görünmüyor bile değil mi sizin tarafınızdan? Ama bu şöyle gittikçe asıl çizgiden ne olur? uzadıkça uzaklaşır. Batı, hakka ters düşme, Kur'an'a ters düşme, sünnete ters düşme budur. Hiç başladığı hale bakmayın. Başlarken belki doğru çizgiden yan çizmesi milimetriktir, görünmeyecek kadar siliktir, ama bunun ilerisini düşünerek buna mani olma o denli hassasiyeti gerektirir. Aynen birisine dediğim gibi bize kullanıyorlar. Sahabe, icma işte bunlar pek umursamıyor gibi sözlerlerken eğer ben sahabeyi umursa, umursayacak olsam dedim senin düşüncende de senin elinden tesbih alıp kırıp seni tekmen gerekir. Kime dedim bu ya? yani ya Dört şeyin hak oldu lef-i mafreti hmm. Benim sen elinden tesbih alıp kırmam gerek Tamam, yani tek hemen Allah. gerekir. Neden? İbn-i Mesud bu şekildeki zikredenleri görünce bildiğiniz gibi evet. e, ne yapıyorsunuz diyor? Allah zikrediyoruz. Allah Allah demek kötü mü? Yaptıkları neydi? Herkes yüzer taş, yüzer taş, kere Allah deyin, üç kere Allah deyin sayıyordu. Ben Allah yetiş, yani Onu böyle yaparken görmedim. Onun hasabını da böyle yaparken görmedim. Ya siz onları ilimde geçtiniz ya da çapçak sapıttınız diyor. ne diyor, o gün o halkada olanların hepsini neferan günü haricilerle beraber gördüm onların sapını. <Gülüyor> i̇bn Mesud neden şiddetli davranıyor? Elinden tesbih alıp kırıyor, tekneliyor. Şuraya baktığından değil, ileride şunu gördüğünden. Onun için hiçbir bir atın, inhirafın, haktan sapmanın müsamahası yoktur. Çünkü o an görünüşü çok masumannedir. Görünmeyecek kadar da küçüktür. Ben yeterim. Hiçbir kimseye ihtiyacımız yok. Her şeyi hallederim. Dikkat edin bu sözü nereye götürür? Hakka tert düşen bütün sözleri iyi kontrol edin. Bir şey İnşallah illa değil. Ha, biz öyle olmamasını isteriz ama Tedbirin alınması önündedir. Hiç kimse, inhilafı illa bilerek yani o, o, o pisliğin içine düşmek, irt irtikap etmez. Evet, sabah sabah bu kadarı yeter. Oğlum, canım, burada bir soru sorabilir miyim? Evet. evet. evet. Allah razı olsun. olsun hmm. İbn-i Teymiye'nin e, İmam kitabında okumuştu. Hangisinde? Ee, Bizde tercüme edilen ev sat mı? Evet Hüsab'dan. Evet. Evet. Er evet. er evet. Ömer'in bir sözü var. Allah kendisine razı olsun. Aynen. Kim ben alimim derse o cahildir. Kim ben cennetliyim derse o cehennemdir. Kim ben müminim derse o da kafirdir. Diyor. Bu sözü de açar mısın hocam? Ben biraz ağır Şimdi olarak o, o O tipteki insanlar söylemiş oldukları sözleri, yazdığı kitapların belli bir hürmet içinde söyleyip yazıyorlar. Yani etrafında İbn Teymiyye talebeleri. İbn Teymiyye talebeleri deyince aklınıza ne gelir? İbn Kayyim gelir, İbn Teymiyye gelir, Zehbi talebeleri gelir de o biraz genelleme olur. İbn Kesir gelir, İbn Kayyim gelir, Ağuz. Zehbi gelir. Bu gibi adamlar gelir. O bu sözü onların içinde etmiş. Hulhasalandır diyor birkaç ayet hadisi sana sunuyor. Evet. Şimdi sen teleffuz edilen bir şeyle onun hakikatini <gülüyor> içerdiğini, ifade ettiğini söyleyemez. Uhud'daki öldürülenler için zikredip, oturun biraz. Bitsin mi? Uhud'daki öldürülenler için Ayşe Valdemiz de bir mevzu geçerken onlar şimdi cennet evli, cennette uçuyorlar demir. Evet. Ne bildin? Diyor? Ne bildin? Biz Al, harpte, Allah yolunda öldürülenin şehit olduğunu biliyoruz. Oradaki öldürülene ölene şehit demeyiz. Şeytanca Allah için öldürülen. Bu ne anlama gelir? Bilmiyoruz. Allah yolunda harpte öldürülen şehittir. Evet, evet. Ama oradaki öldürülene şehit demeyiz. Ben Rabbimin bana bile nasıl muamele edeceğini bilmiyorum diyor Allah Resulü. Evet. Bunu anladınız mı? Evet. Şimdi... Ee, mesela bu e, meşeet dediğimiz şeyde Allah isterse ben müminim, inşallah neden bundan böyle olmalıyız emin olmayacaksın Ömer o mertebesine rağmen Huzafe'nin arkasından koşuyor ben diyor münafıklardan mıyım? ben Allah Resulü'nün sırrını demem Bu ne? bunu herkesin bilmesini isteseydi herkes ederdi o kadar yani şey, ısrar ediyor ki onu takip ediyor. Kimin namazını kılarsa o da kılıyor, kılıyordu. En sondaki Allah aşkına ben onların içinde var mıyım? Bari bunu söyle diyor. Hayır sen yoksun diyor. Evet. Ömer gibi birisi kendisinden menfilikte şüphe ediyor. Haşa. Ömer'in böyle olduğunu mu gösterin? Hayır. Ve hiç kimse bu. Yani bundan emin olmamalı. En son nefese kadar. Neden Allah'ım bize son nefesimizi hayırla bitirmemizi Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. nasip etleriz. Onun için e, bu şeyler alim derken bak ilim eline. Kabadayı kabadayı insanlar gelmiş. Onların yanında <gülüyor> zamanımızdaki birisini mukayese edecek olacak Allah göstermesin. Öyle diyeyim ben. Ayağının tuzu bile olmaları mümkün değil. <gülüyor> Düşünün Bukhari Rahimullah'a o cem ederken bir ömür vermiş. Ayak basmadığı yer kalmamış bu adamın. Evet. Geçmişte bakın bir buhâ yani hadis okumak, bir buharı okuma <gülüyor> senin benim yüz lira verip satın alıp okumamız gibi değil. Hiç. Eskiden buhari okunması nasılmış? Onu okutan şeyhlerden birisi bu sene ilan verilmiş Ramazanda. Falan ayda Bukhari'yi okutmaya başlayacak Balan hoca. Talebenin adedi de 5-10'u mi zaten. Bukhari'yi okuyacak talebe yok. Nasıl okuyorlar? Herkes geliyor. Kağıdını, kalemini de. Şeyh Bukhari'yi açıyor. Bugün başlıyor. Başlıyor okumaya. Şeyh tek tek yavaş yavaş kelimeleri olduğunca teleffüz ederek onlar ne yapıyor? Yazıyor. Ne kadar zaman dokunur, yazılır, bir düşünün. O zaman ne? On talebe varsa önemli değil. Yazmada pek zorluk yok. Şeyh okuyor, herkes yazıyor. Bitiyor yazım, sağdan başlıyor. Yazdığını oku. Şeyhe arz ediyor. Şeyh takip ediyor. İmlada kusur var mı? Önce. Burayı yanlış yapmışım, böyle düzelt diyor. Ve herkes de onu dinliyor bak şimdi. O bir ilk okudu, birinci okudu. Bitince bunun okuyuşu altına icadet dediğimiz şey bu bunu ben de okumuştur diye. Hemen gitmiyor, ikinciyi de dinliyor, üçüncüyü de dinliyor. On kişi, on kere dinliyor aynı anda. Ondan sonra bir Bukhari sahibi oluyor. Ama ben 200 dolar versem Bukhari'nin bütün kitaplarına sahip oluyorum hepsine. Yani belki biraz daha fazla desem bu harini sayını bütün şehirlerini de alırım. O zaman böyleydi. Bu adamlar bile kendilerine ilim eli demiyor. Ben her şey aldım demiyordu. Kimseye ihtiyacımız kaldı demiyor bunlar. Kalmadı. Kalmadı. Demiyor. Biz ilim talebesiyiz diyor. Doğru mu? Bu onu oturtmayınca birisi bizi bilmediğimiz, yanlış bir şey mi bildi, yanlış bildiğimiz bir şeyde tenkit edince ne yaparız? Sen, Erkek sesine kurtlağına oturur, ezireyiz. Değil mi? Aynen. Aynen. Eğer biz talebe dahi olabiliyorsak bu bize yeter. Büyük mümür. Doğru mu? Onun için ben biliyorum sizi dangalat söylenen bir sürü şey olur bildiğini söyle. Böyle ispat et Bilmiyorsan bilmiyorum diyeceksin. Onun için e, o insanlar o sözleri o ortamda demişler. Ama biz onlardan nakletmeye çalışıyoruz. Ne kadar yapabiliyorsan. Evet. Böyle birisi dedi mi zaten cidden o birisi değil bilen bilisi değil. Öbür sözler de ağır sözler. Burada Tabii bir abi. nasihat tipinde mi hocam? Yani Şimdi bence nasihat ama çok veciz sözlerle. Ağır böyle. Biz her biri için ikişer saatlik sohbet yapabiliriz. Değil mi? Veciz, hülasalandırmış çünkü onlar öyle talebe. Evet. Biz de bunu sanki kendi ortamlıkta Konuştuğumuz sözler gibi telakki edip tela alırsak bu doğru olmuyor. Maalesef. Doğru olmuyor. Ha, onlardan daha çok imkan sahip bir sohbetin başında dediğim gibi. Ama mi? Ben buharinin hayatını 200 dolara satın alıyorum. Müslümanın hayatını 200 dolara satın alırım. Kırmızının hayatını 200 dolara satın alırım. Bütün hadicilerin, beyhaket, taberani, hepsine varana kadar. Halbuki taberinin bile hayatını ben 100 dolara satın alıyorum. Ya İbn-i Teymiye bile Suyuti gibi, i̇bn Hacer gibi insanlar dahi benim kütüphanenin üçte birine sahip değildi. Şimdi onlar o kitabın üçte biriyle bizim ifademizde Alleme-i biz o kitabın tamamıyla kitap yüklü eşek oluruz o Hasar. Eee bu kadar. Hı. O insanlar haddini bilmiş, ne diyeceğini bilmiş. Bu şimdi bir tevazunun, tevazunun aşırılığında söylenen bir söz değil. Ahlak öğretmeni. Bence riyanın daniskası tevazuyla yapılır. Evet. Tevazu'nun, riyakarlığın, danışkası tevazu ile yapılır. Tevazu da o adamlara yakışırdı. Değil mi? O haliyle. Bilmeyen birisinin bilmiyorum demesi tevazu değil. Ama maalesef bizim bu da tevazu anlaşılır. Adam imam mahfilinden çıkıyor, mihraba doğru giderken halk ayağa kalkıyor. Bizde bu adet var. Diyor ki bu kıtmir diyor ayağa kalkınmaya layık değil diyor. Güya tevazu ama insanlar daha çok ayağa kalkmalı. Halbuki, bir, Halbuki bir Müslüman dinini bilen birisi şöyle demir cemaat. Allah Resulü dahi ayağa kalkınmasını yasaklamış kendisine. Sakın ayağa kalkmayın bu bir saygı değil. Sadece yer açın ben oradan geçeyim. Tevazu bu olur bu kıtmür buna layık değil dediğinde insanlar daha çok buna eder. Onun için ziyakarlığın danız katı tevazu ile yapılır. Çünkü tevazu da adamına yakışır. Bilen tevazu eder. Bilmiyorum. Ee, Arapların dediği gibi el fakirun, layık şey. Olmayan ne dedi? Hiçbir şey yok. Peki. Başka soru yok inşallah. Benim şu an sohbetten arkadaşlar. Evet. hoş kim geldim. diyor konu evet. neydi? Hoş geldiniz. Tamam mı? Konu ya.